Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar sevgili Radyo Hava'nın dinleyicileri ben Kenan Başaran Paslaşmalarda Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz Evet e, Yine Tartışmaların yoğun olduğu bir spor e, gündemini geride bıraktık. Futbol dünyasında tabii ki özellikle. Geride bıraktığımız haftaya damgasını vuran en önemli olay Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan ırkçı hareketler. Evet, e, tuhaf ama gerçek ırkçılığa karşı bugüne kadar en büyük tepkileri, en güzel tepkileri veren Beşiktaş tribünlerinden Galatasaraylı fil dişi sahili kökenli uyruklu Emanuel Ebu'ye yapılan hareketler açıkçası endişelendirdi. Bu konun detayına gireceğiz. Bunun dışında Galatasaray taraftarlarına İnönü sağ konuldu. Sadece onlara değil, dört büyüklerin kendi arasında oynayacağı karşılaşmalara bu sezon taraftar gitmeyecek. Bu da bir ayıp. E, şike soruşturmasına dair iddianame beklenirken gözaltılar, ifade almalar sürüyor. Diğer yandan kulüpler e, çok hızlı bir şekilde şiddet yasasını değiştiriyor. Bu da bir ayıp. Evet, görüldüğü gibi ayıplarla dolu bir haftayı geride bıraktık. Ve o ayıpları yeni haftaya taşarak taşıyarak konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. İlk konumuz derbi. Galatasaray ve Beşiktaş, daha doğrusu Beşiktaş ve Galatasaray İnan'ın stadına karşı karşıya geldiler. Maç pozisyon olarak çok zengindi. Özellikle Beşiktaş ağırlıklı bir pozisyon zenginliği ortaya koydu. Hani galibeti kaçıran taraf açıkçası Beşiktaş oldu. İki topu direktten döndü. Rakibin bir topu direkten döndü. Daha net pozisyonları Beşiktaş yakaladı. Beşiktaş Fenerbahçe derbesinde de iyi oynamış. Daha doğrusu iyi pozisyonlar bulmuş ama sağdan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi bir beraberlik daha aldı Galatasaray'la. 0-0 e, beraber kalarak. Maç e, saha içerisinde oyuncuların birbirine nazik olduğu, çok sıkıntılan olmadığı bir havada geçti. Fakat ne olduysa Ebu'ye ile taraftar arasında e, yaşandı. Ebu'ye e, özellikle bir deplasman takımı olmanın da hasebiyle e, bazı hareketlerde e, yavaşlık gösterdi. Ya da kendisine yapılan bir takım follerde e, işte hakemi de etkisi altına almak adına biraz profesyonelce davranışlarda bulundu. Bu hal ve hareketler nedense tribünlerin büyük tepkisini çekti. Nedense diyorum. Çünkü yani ilk defa olmuyor böyle şeyler. E, daha önce de her deplasmanda bir şekilde yaşanıyor. Beşiktaş sonucular da yapmıştır, Fenerler de yapmıştır, Trabzonlarda, da, Anteplerde da, Antepler de yapmıştır bu tür hareketler. Yani bunlar profesyonelce yapılan hareketlerdir. Şimdi orada Ebu'e çakmaklar atıldı, şişeler atıldı ve küfür edildi. Bunların atılma sebebi neydi? Yani bunlar Ebu'e siyah tenli olduğu için mi atıldı? Yoksa e, tribünleri kızdıran bir futbolcu olduğu için mi? Benim e, kanaatim tribünleri kızdıran bir futbolcu olduğu için atıldı o malzemeler, o maddeler, o yabancı maddeler. Fakat e, oyunun sonlarında bir bölüm taraftardan maymun diye tezahürat yapıldı da iddia edildi. Açıkçası statta değildim. Televizyon başında duyma imkanım yoktu. Ama bu yönde iddialar var. Sonra Ebu'ye'nin Twitter'dan kendisine ırkçı salgılar yapıldığına dair bir tweet attı öne sürüldü. Sonra bu Twitter, Twitter hesabının ona ait olmadığı açıklandı. Ebuen'in soyum odasında da işte bana ırçılık yapıldı dediği ama Galatasaray türü Galatasaraylı oyuncuların ya yok Türkiye'de böyle bir şey olmaz hani sen yanlış anlamışsındır şeklinde ifadeler kullandığı söylenmiş böyle iddialar var bunlar çok önemli değil hani bir oyuncu neticede böyle hissetmişse bunun üzerine tartışmamız lazım Ebu'e niye böyle hissetti. Irkçılığa maruz kaldığını e, hissetti. Bunu tartışmamız lazım ve eğer 10 kişi, 5 kişi, 1 kişi bile o türbünlerden Ebu'ye maymun diye bağırdıysa hesabını vermemiz lazım. Dünya aleme rezil olacağız diye üstünü örtmeye asla yeltenmemeliyiz. Özür dilemeliyiz. Özür. E, hesapsızca özür dilemeliyiz. Almanya Tarihsel ayıbından ancak böyle aranabildi. Özür dileyerek. Hiç de küçülmedi, daha da büyüdü. Hasılı önümüzdeki haftalarda, in ilk maçta ben Beşiktaş tribünlerinden yüreklice bir özür pankartı açmalarını bekliyorum. Bu meseleyi ancak bu şekilde kapatırız. Yani çarşı dediğimiz tribün netice itibariyle bir tribün taraftar topluluğu oluşuyor. Herkese aynı şekilde... Denetlemeleri, kontrol etmeleri, aynı zihniyette buluşmaları imkansız. Çünkü popüler bir e, tribün olduğu için e, her türlü siyasetten, her türlü zihniyetten insan kendini oralı, e, oralıymış gibi gösteriyor. O aidiyetin bir parçası olarak e, statü kazanmaya çalışıyor toplumda. Yani sokaktan her geçen siyah beyazlı ben çarşıdanım diyerekten o grubun yarattığı e, popüler kimlikten faydalanmaya çalışıyor. Ama sadece o kimliği kullanan, o kimliğin altındaki zihniyetin pek farkında olmayan birçok hani tanımak için şuursuz insan da olabilir. Ve bunlar eboya tepki gösterenler, küfredenler, ırkçı tezahatlar yapanlar da olabilir. Çarşının da yok efendim, bizde böyle bir şey yok diyerek ki bu işin üzerini kapatmasına hiç gerek yok. Araştırsınlar, soruştursunlar, desinler ki filanca türbünün şu bölgesinde bu tür ifadeler kullanıldığını üzüntüyle öğrendik, duyduk ve özür diliyoruz. Bundan sonra bu tür şeylere mahal vermemeye çalışacağız dersin. E, çünkü basını böyle bir ikilem oluşmaya başladı. Efendim öyle bir tezahürat yapılmadı. Türkiye'de ırkçılık yoktur ve biz hiçbir şekilde siyah tenli oyunculara e, ırkçılık yapmayız. Yahu evet sokakta genel olarak olmayabilir ama... Zaten bu merak, bu virüs de böyle e, bir bir tek tek e, kişilerin e, ortaya çıkmasıyla başlıyor ve siz ona en baştan tedbiri koymasınız e, giderek büyüyor. Bir gazetecinin e, yazdığı gibi e, kanser hücresi gibi yani bu iş. O yüzden e, vay Türkiye'nin imajı sarsılacak, vay şu şey olacak, vay bu olacak Türkiye'nin genel fotoğrafını vermiyor diyerek saklanmayalım. Pekala en önünde bir grup böyle bir davranışta bulundu. Türkiye'yi yansıtmıyor. E, Beşiktaş televizyonda bir zat-ı muhterem, adını anmak bile istemiyorum, e, diyor ki, e, ya bu Ebu Eden diyor, National, National Geographic'te çok var diyerek ırkçı bir söylemde bulunuyor. Fenerbahçe idari Menajeri e, diyor ki, bu fil dişili oyuncuların kabahatine Su atıyorsun, başlarını tutuyorlar. Bunların anatomisini incelemek lazım. E, ettirse 3, yani Twitter'da, e, televizyonda ve tribünde 3 tane hareket var, hoş olmayan. Peki, o değil, bu değil. Nedir bu memleketin genel temsili? O yüzden aman aman, yani ırçılık kadar bu dilde, bu genelleştirmeyelim, dili de çok e, sakat. E, bu daha tehlikeli. Yüzleşelim, deşifre edelim, tartışalım, konuşalım ve bunları yok edelim aramızdan. E, çünkü yeterince sorunumuz var zaten bizim. Bir de e, daha önce de yani çok oldu bu tartışmalar. Yani ben, e, Balili vardı, İsrail oyuncu. Ona da bir takım hareketler yapıldı ve yine dedik ki ya bizde böyle şey yok. Bizde bu bir klişe haline gelmeye başladı. Bir ırkçı hareket olduğunu hemen Efendim bizde böyle bir şey yoktur, genelleştirmeyi e, bir, bir, bir, bir, yani bayağı bir arttı bu olaylar. O yüzden, o yüzden bu bizde olmaz söylemi de biraz tehlikeli bir söylem. Buna çok dikkat etmek lazım. Derbi için e, önemli olan bu konuyu konuşmaktı. Gerisini konuşmanın alemi yok. E, bir yerde ırkçılıkla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa futbol, mutbol geri planlıdır benim için. Bir ara veriyoruz, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki Sana sanal bir dünya sundular Seni hep korkuttular İnanmanı sağladılar Şimdi bir kıyıda durmuş Uzaklara bakmaktasın Heyecanlısın Okyanuslar bilinmez Ürkütebilir seni Saat elini Hayat her gün yeniden başlar Aç güzelim saçını Savursun rüzgar Aç güzelim saçını Güneş parıldatsın Aç güzelim saçını yağmur ıslatsın süzülsün damlalar tellerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Biliyorum özgürüğü kemek ister. Tadyo Havan'lasınız. Kenan Başaran paslaşmalar devam ediyor. Bu bölümde e, konuşacağımız konu şike soruşturması olsun. E, şike soruşturmasında kulüpler henüz herhangi bir suçlama, herhangi bir hüküm netleşmediği halde yani davası görülüp şu şu şu kişiler şu suçu işlemiştir e, hükmü çıkmadığı halde apar topar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu 62-22 diye bilinen 6222 sayılı kanunun değiştirmesi için kulüpler olarak e, tekli sundular. 4 siyasi partide hiçbir konuda anlaşmayan ne işçilerin sendika hakkında, ne Kürt sorununda, ne efendimizin Türban sorununda, ne e, işte emeklinin hakkında ne ilaç sektöründeki sıkıntılardan ne eczacının ne memurun ne işçinin ne de futbolcunun hakkında hukukunda bir araya gel gelip birleşmeyen o dört siyaset işte bu yasanın değiştirmesi için hemen kolları sıvadı ve apar topar kanun e değişikliği komisyondan geçti önümüzdeki hafta meclise geliyor ve çıkacak. Amaç şirket yaptıkları kesinleşen kişilere verilecek cezaları indirmek. Hemen hemen ortadan kaldırmak. İşte sadece onların spor dünyasından uzaklaşmasını sağlamak. Şimdi şiddet yasasında kulüplere ve şiddet yasasında şike yapan yöneticilere verilen cezalar hakikaten ağırdı. Yani 1-2-3 ayrı şike yaptığı zaman hepsinden ceza alıyor ve toplamda hani 100 seneyi falan buluyor belki daha fazla. Bu tabii ki anlamsız ve manasız. Bu kadar ceza verilmesi e, akılla açıklanabilir bir şey değil. Düşürelim fakat hiç mi vermeyelim? Yani o noktaya geldik. Şike yaptığı tespit edilen bir şahıs sadece o kulüplerden uzak kalacak. Yeter mi? Oldu olacak madalya takalım. Yani bravo size demek lazım. Şimdi ee, bir kere bu acele niye? Şimdi bu kadar acele ediyorsanız, kanunu hemen değiştiriyorsanız demek ki e, henüz yargılanmayan, hakim önüne çıkmayan kişileri kafadan siz suçlu ilan ettiniz. Yani Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, söyleyeyim, Cemil Turan, Tayfur Havuççu, Mecnun Ot Yakmaz. Demek ki bunlar şike yapmış. Yapmış ki siz hemen kanun çıkartıp değiştiriyorsunuz, onları alacağı cezayı düşürüyorsunuz. Bir onlara haksızlık. Bir, bir yargılama olsun, kanun çıksın, Efendim, belki bu insanlar hepsi aklanacak. Ondan sonra sen oturusun, kanunu değiştirirsin ve gerekeni yaparsın. Bu şekilde yaptığın zaman işte suçları aklıyorlar şeklinde algılanıyor ve vicdan denilen o kavram yaralanıyor. Kimsenin umru umruna değil tabi. Ve bir parantez açmak istiyorum. Daha önce de konuştuk bunu. Şimdi bir insan trafik, ceza, trafik kazası yapacağını düşünmez. Bir insan sabah evden çıkarken yani normal şartlarda gidip de yoldan geçen birini öldürmeyi düşünmez. Evet planlanarak yapılan şeyler vardır. Bunlar cinayet oluyor zaten. Planlanarak isteyerek bile isteyerek ve bunların zaten cezası ağır. Ama bu bir insan rastgele şike yapmaz. Şike de tıpkı cinayet gibi planlanmış bir şeydir. Yani ben şike yapacağım der bir insan. Yani bir takımını, kendi takımını bir takım başarılara ulaştırmak için düşünür. Ya ne yapsak? Ne olursa olsun bizim şampiyon olmamız lazım. Ne olursa olsun bizim kümede kalmamız lazım. Diyen bir insan ne yapar? Gereğin neyse. Der ki arkadaş rakip takımın satın alalım, şöyle yapalım, böyle. Yani düşünür. Şike yapmayı düşünür. O halde şike yapmayı düşünen bir insana, yani vallahi verin 5-10 yıl ya ceza. Çünkü milyonlarca insanın oyun keyfinin içine ediyorlar. Bu oyunu oyun olmaktan her halde çıkartıyorlar. Bir yönetici normal şartlarda spor camiasında bir spor adamı Niye yapmayı düşünsün ki? Ya Ben daha önce de söyledim dedim bu. Ben bir futbol kulübünde, spor kulübünde yönetici olsam valla şike 150 yılda verseniz umurumda değil. Çünkü ben böyle bir şey niye düşüneyim ki? Yani düşünmeyeceğime göre verilen ceza da umurumda olmaz. Ha, detaylarda şu ayrımları yaparsınız. Bazı insanlar kendi istemleri dışında bir takım şeylere bulaştırılmışsa ...kullanılmışsa adlara isimler ayrımı yapılır ama bir yöneticinin kendi isteği ve arzusuyla... ...fiili eylemi gerçekleştiren kişi olduğu ispatlanırsa yani elbette bir ceza verirsin be kardeşim. <gülüyor> Asılı e, böyle ve e, bu Şike operasyonunda dediğimiz gibi milli maçtan sonra iddianamenin açıklanması bekleniyordu... Ama milli maçlar geldi geçti, Türkiye Avrupa treninde kaçırdı. Buna rağmen iddianame henüz çıkmış değil, aksine ifadeler almaya devam ediyor. Ee, en önemli gelişme e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın e, geçen cumartesi günü gözaltına alınıp e, bir gün sonra serbest bırakılması oldu. E, Gümüşdağ'ın gözaltına alınması ifadesine başvurulması e, aslında gecikmiş bir eylem. Çünkü özellikle Beşiktaş ayağının kilit adamı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş yöneticileri diyor ki içeride olan Adalı ve Tayfur Havuççu, biz diyor Büyükşehir Belediye Oyunculara, yani çok önceden transfer teklifinde bulunduk. Maçı bırakın, bize karşı oynamayın falan şeklinde bir talebimiz olmadı diyorlar. E burada kilit kişi Göksel Gümüşdağdır. Göksel Gümüştağ'ın ifadesine başvurulsunuz. Eştaş işte yöneticiler böyle diyor. Var mı böyle bir şey? O da var ya da yok. Çünkü bazı tapelerde Göksel Gümüştah'ın e, İbrahim Akın'a efendime söyleyeyim sana böyle teklifler varmış maçı bırakman yönünde. Bak ben sana şu kadar veriyorum çık ve maçını oyna dediği de iddia edildi. O halde neden Göksel Gümüştah'ın bu kadar geç alındı sorguya? Eştaş Geçtiğimiz haftalarda avukat Ali Rıza Dizdar'la röportaj yapmıştım Radikal Gazetesi için. Orada da Dizdara sordum yani Göksel Gümüş'dan neden ifade vermiyor? O da şaşırdığını söyledi ve defalarca dilekçe verdiğini ama savcının kendisine ben onu çağırmam o kendisi gelip ifade verirse verir. E bu nasıl işti anlamak mümkün değil yani şaka gibi yani insanın hukuka Olan inancı sarsılıyor. Hasılı cumartesi günü Göksel Gümüştah gözaltına alındı. Kendi çevresi bunun gözaltı olmadığını, ifade olduğunu söyledi. Haydi öyle olsun, şu şöhretine bir halel gelmesin diyelim. Ama işte gözaltına alınmadan önce, daha doğrusu savcılığa gitmeden önce takım çevrelerle görüştüğü söylendi. Şu bu. Sonra Başbakan Erdoğan'ın bu Olaya çok hızlı yazıldı, çizildi. Gazetelerde haber olup yalanlama gelmedi. Ben de bugünkü yazısımda zaten bunu da belirttim. Bir gazete taraf gazetesi ise Göksel Gümüşdağ'ın gözaltına alınmasını şöyle yorumladı. Şiddet yasasını değiştiren hükümete savcıdan karşı atak. Savcı da bu hamleye karşı Göksel Gümüşdağ gözaltına aldı. Ya böyle bir şey olur mu? Yani... Eğer bir savcı hükümete karşı hamle yapmak adına birisini gözaltına alıyorsa bu daha büyük bir sorun. Yani Geçti mi şirkesinden bir savcı bir insanı gerektiği için gözaltına alır, sorgulatır vesaire yoksa hükümetle bir takım hesaplaşmalar üzerinden yürür mü? Arada insanlara oluyor olan, insan haklarına aykırı bir durum değil mi? Yani Göksel Gümüştah eğer bu haber doğrusu çıkıp kardeşim sizin Hani tırnak filler tepişiyor altta biz mi eziliyoruz? Demesi gerekmiyor mu? Geçelim Celfas'la. Başbakan nın kızı söyleniyor. Nasıl olur da göksel gümüş daha gözaltına alınır? Çünkü kısmı kendisi. Yani kendimi başbakanın yerine koyuyorum. Tabi mümkün değil. Hayal bile değil. Gerçek olsun. Neyse. Ee, şimdi bir sürü eleştiri var. Hani hükümet yargıyı baskı altında tutuyor, kendine yakın insanların yargılamalarında müdahil oluyor vesaire vesaire. Bir takım eleştiriler, iddialar var. İşte fırsat. Hükümetin çıkıp görüldüğü gibi bizim akrabamız olduğunu söylediğiniz bir insan bile pekala savcılar tarafından alınıyor, sorgulanıyor. İşte ileri demokrasimiz budur. Söylemesiz gerekiyorken eğer tepki gösteriyorsa o zaman kendi ileri demokrasi iddialarıyla da çelişiyorlar. Hastalı, işte hoş olmayan e, durumlar yaşıyoruz e, sevgili dinleyiciler. E, i̇nsan anlatırken bile e, böyle bir takım şeylere inancını yitiriyor, bunu söyleyelim. Son bölüme gireceğiz, bir ara veriyoruz. adresin belli seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim sesini duymak için nere vermezdim. aşkın en mavi zamanı bütün Yerdener, uçmayı unutmuşlar Bilinmez bir haldeler Aşkın en mavi zamanı Bir savaş sonrası için İçin için yanmaktayım çok zor işim Seni bir kez görmek için Çok uzaklardan geldim Sesini duymak için Neler vermezdim aşkın en mavi zamanı. Bu titreyen ben mi? Ne günlerden haberim var? Ne saatlerin ayarı aşkın en mavi zaman ben Kenan başaran paslaşmaların son bölümdeyiz radyo Havandasınız. Evet öte yandan Süper Lig'de neler oldu Süper Lig'de Fenerbahçe kendi sahasında çok mükemmel olmasa da bir0fırlık galibiyet ayrılı Eskişehirpor karşısında haftayı avantajı kafadan takım oldu e, rakiplerle arasını açmaya devam etti. E, Trabzonspor'da e, Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda bir bir beraber kaldı. E, ama playoff sistemi olduğu için bu sene takımlar bu puan kayıtlarını çok fazla önemsemiyorlar. Bunu belirtelim. E, Trabzonspor'un e, Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşüne şapka çıkartalım. E, güçlü İtalyan ekibi Interle Avni Akerde 1-0 geriye düştüğü maçta birbirlik beraberliği yakalayarak gruptan çıkma şansını sürdürdü, son maça taşıdı. Şimdi Fransa'da 7 Aralık'ta büyük bir e, final oynanacak. Trabzon o gün gruptan da çıkabilir, boyafaya devam edebilir, sonuncu olup hiçbir şey elde edemeyebilir. Çünkü Puanı 6. CSKA Moskova'nın 6 5, Lil'in 4. Lille yenerse puanı 7 oluyor ve CSKA da e, kaybederse ya da beraber kalırsa Lil gidiyor ikinci olarak gruptan. Yok Trabzon Lil e, berabere kalır. CSKA Inter'e yenerse CSKA gidiyor. Trabzon bu durumda eee UEFA Ligi'ne gidiyor. Ee, ama Lille Trabzon'u yener. ÇSK'da beraber kalır ya da yenilir fark etmez. Uzman Trabzon hiçbir yere gidemiyor. Ee, bu da çok tuhaf olacak. Çünkü çok iyi başladığı bir Şampiyonlar Ligi macerasından eli boş dönmesi e, kabul edilir bir şey olmaz futbol vicdanı adına. Şimdi e, Trabzon Spor dediğimiz gibi 7 Aralık'ta Lille oynayacak. İnşallah iyi bir sonuç alır ve yoluna devam eder. E, tabii o gün değiştirmesi gereken bir şey var. Trabzonspor e, şampiyonlar ligi tarihinde kendisi adına ve Türk futbol adına çok önemli bir maça çıkarken biz burada derbiyle meşgul olacağız. Türkiye Futbol Federasyonu aynı gün Galatasaray Fenerbahçe derbisini oynatma ayıbını bakalım ortadan kaldıracak mı? Aynı şeyi Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray yapar mıydı? Taklim sıkışıklı falan filan hiç inandırıcı değil gerekirse bu maçı ertelersin. Nasıl olsa ikisi de Avrupa'da oynamıyor. Ama e, federasyon bu sene hakikaten bu şike soruşması bütün dengesini alt üst ettiği için çok basiretsiz bir yönetim sergiliyor. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalardan hoşça kalın. Radyo havanda kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran